nasada ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün peş peşe iki telefon konuğumuz olacak. Önce Buğday Derneği'nin yakın zamandaki projelerinden birinden bahsedeceğiz. Daha sonra da Tepe'den iyi haberler var. Bunları almak için Artvin'e döneceğiz. Konuklarımıza dönmeden önce bu bölümümüzün destekçisi Evrim Akça'ya bir kez de biz teşekkür ederim bölüme olan katkılarından dolayı ve başlayalım. Biliyorsunuz Buğday Derneği olarak ekolojik temellere saygılı bir topluma topluma ulaşma hayaliyle çalışmalarımızı yürü, yürü, sürütüyoruz, sürdürüyoruz sürdürüyoruz. Ee, çalışırken gıdaya tüm hayat çemberini kapsayacak bir gözle bakmaya çalışıyoruz. Tohumla ilgili projelerimiz var. Organik e, üretimin yaygınlaştırılmasıyla ilgili projelerimiz var. Ama sadece burada bitmiyor tabii gıdanın yolculuğu. Üretimin nasıl olduğunu e, incelediğimiz kadar gıdayı hem oraya kadar yani tabaklarımıza gelene kadar ya da e, israf olması halinde istenen bir şey olmasa bile e, bu organik e, atıkların nasıl değerlendirileceği e, konuşulmadan eksik bir e, döngü oluyor. Bugün çöp olarak adlandırılır ancak doğaya baktığımızda etrafta hiç çöp görmediğimizden dolayı kendimize sormamız gereken önemli bir konu. Çöp sandığımız ve kendimizden uzaklaştırmaya çalıştığımız bu ürünlerin daha iyi kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu yolda tarımsal atıklardan kompost gübre elde edilmesi projesi adında bir proje gerçekleştirdik. Ve burada elde ettiğimiz bilgileri paylaştığımız bir rehber hazırladık. İlk konuğumuz bu rehberi hazırlayan Emre Rona. Emre hoş geldin. Alış bulduk merhaba Bora. Teşekkür ediyoruz programa katıldığın için ayrıca çok da güzel bir rehber yakın zamanda eminim dinleyicilerimiz de ulaşmak isteyecekler bunu olan katkılarından dolayı da teşekkür edelim ve şu temel soruyla başlayalım ben de girişte anlatmaya çalıştım sonuçta çöp olarak adlandırdığımız bir şeyle ilgili bu projeler biz neden bununla uğraşmayı tercih ettik neden bunları yapıyoruz? Şimdi tabi olayın birden fazla boyutu var aslına bakarsanız ama şöyle bir giriş yapmak doğru esasında çöp dediğimiz şey atık dediğimiz şey biraz önce sen de bahsediyordun zaten doğada var olmayan bir şey yani doğada çöp yoktur zaten çok klasik değişlerden bir tanesi. Doğada bir canlının ortaya çıkardığı atık dediğimiz şeyi başka bir canlı kaynağa dönüştürerek kullanır ve bu sayede sağlıklı bir ekosistemin devamı sağlanır ve bu ekosistemin de zenginleşmesi sağlanır. Çünkü döngüler var bizim bugün yaşadığımız gibi lineer ve bir yerden bir yere giden daha doğrusu görmediğimiz nereye giden lineer çizgilerden bahsedemiyoruz. Evet, evet aynen öyle. Ee, bizim yaşadığımız modern toplum, modern toplum yapısı şehirler içinde bu döngüde tamamen kaybetmiş durumdayız. Ee, bunların genelde farkında bile olmuyoruz günlük yaşantımızın içinde. Ee, bu kompoz konusuyla da yapmaya çalıştığımız şey esasında bu döngülerin en azından bir kısmını da yeniden canlandırmak. Ee, dediğim gibi atık diye bir şey esasında yoktur. Ee, Hele elde konu organik atıklarsa, organik maddelerse, yani doğada çözünebilen maddelerse, o zaman bunların değerlendirilmemesi bize saçma geliyor. Dolayısıyla bu noktada bu tip çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Konu evet. çok noktaya değiyor tabii. Belki biraz veri de vermek mümkün. Yani sonuçta bizi dediğin gibi şehir hayatlarında çoğu zaman nereye gittiğini evet. bile görmüyor oluyoruz. Ama bazı evet, rakamlar evet. var. Değerlendirilebilecek potansiyelin büyüklüğünü anlamak açısından. Örneğin İstanbul'un çöpünün yarısının organik madde olduğu ile Hı -hı. ilgili. Hani başka şekillerde değerlendirmen mümkün olduğu. Evet. Bunun toplam %15'inin kağıt karton grubu gibi bir grup Hı -hı. olduğu ifade ediliyor. Ve tabii... Hı -hı. Belki ilk başta göze çarpan işte çöplüklerle alakalı problem, alan kullanımlarıyla alakalı problemler. Ama bir de bunun iklim boyutu var. Bu maddelerin tamamının bozulurken çıkardığı metan gazlarından dolayı. Bu da mesela genelde konuşulmayan ama çöple ilgili neden, uğraşmamızın, neden uğraştığımızın önemli aşamalarından biri. Evet. Yani dediğim gibi İstanbul için verdiği rakamı aslında Türkiye için genelleyebiliriz. Tabii ki farklı bölgelerde birazcık oynuyor az çok aynı olsa da ama bizim Türkiye'de kişi başı ortalama olarak çıkardığımız günlük çöp miktarı aşağı yukarı 1-1,5 kilo arası ve bunun da dediğim gibi aşağı yukarı %50'si kompost yapılabilecek organik malzemeler ki bunlar genellikle mutfak artıkları. Fakat bahsettiğim o %15'lik dizindeki kağıt karton da farklı şekillerde geri dönüşüm yapılabilecekse bile yine bu diğer organik atıklarla birleşebilir ve kompost yapma sürecine dahil edilir. Yani aşağı yukarı bizim dilimitilettiğimiz Edecek, geri e, geri dönüşebilecek malzemelerden oluşuyor. Ee, Tabii diğer tabi... rakam yok elimde ama yani cam, metal vesaire gibi tekrar geri dönüşüm de e, tabi önemli bir konu. Bununla ilgili... Yani o, biraz, o başlı başına başka bir konu zaten evet, aslında. Evet. E, onun detaylarına çok da fazla girmeye gerek yok ama onunla ilgili zaten çalışan tesisler var Türkiye'de. E, fakat kapos konusu birazcık daha zayıf. Doğru. E, Dediğim gibi bu atıklar. Bir araya geldiği zaman e, kirlilik dediğimiz şey oluşuyor esasında. E bu kirlilik dediğimiz şeyde bu şeyde e, organik atıklardan bahsediyorsak e, birincisi metan gazı tabii ki. E, metan gazı hani kötü kokuyor olmasının yanı sıra patlama riski de taşıyan bir şey. E, ama aynı zamanda tabii ki e, hani çevre kirliliği, görüntü kirliliği ve bununla beraber e, ekosistemik olarak bağlı bir sürü e, tehsizi yanında getiriyor. Evet. Özellikle metan gazı ve çeşitli diğer gazlar aynı zamanda tabii bir kaynak olarak da kullanılabilecek şeyler. Yani Türkiye'de hala bu vahşi depolama dediğimiz yani bu bizim eski çöplükler şeklinde olan görüntü devam ediyor. Fakat Avrupa Birliği uyum sürecinde tabii bir takım yönetmelikler ve çıktı ortaya ve belediyelerin esasında bu konunun icabına bakması gerekiyor. Bu konuyla ilgili tedbirler alması gerekiyor. Ve bununla ilgili çalışmalar da yapılmaya başlandı. E, yaptığımız görüşmelerden biliyoruz ki birçok belediye artık e, vahşi depolama dediğimiz yöntemden vazgeçip düzenli depolamaya geçmiş durumda. Düzenli depolama yine tabii metan gazı çıkarıyor. Fakat bu tesislerin bazılarında bu ortaya çıkan metan gazını bir şekilde depolayıp yeniden bir yakıt olarak kullanmanın da yolları açılmış durumda. Çok farklı değerlendirmeler mümkün dediğin gibi. Yavaş yavaş konunun biraz detayına girmek istiyorum. Bugüne kadar neler yaptığımızı da konuşarak başlayabiliriz. Bu rehberden kısaca bahsettim. Datça'da yine güzel bir örnek uygulama vardı ilçe halkının da katılımıyla. Bugüne kadar neler yaptık bu çöple uğraştığımız sürede? Evet, geçen sene DATÇA'da bir proje oldu. Organik atıklardan doğa dostu gübre üretmek gibi bir başlık altında. Biz burada tabii daha çok çiftçiliğe ve çiftçilere yöneldik. DATÇA'ya da tabii odaklanmak gerekirse çok büyük miktarda zeytin ve badem üretimi yapılan yarımada ve bu üretimin çıktılarından bir tanesi de esasında senede bir veya iki defa düzenli olarak yapılan budamalar. Bu damalar genelde ya işte mantar gibi hastalıklar taşıdığından ya da herhangi bir şekilde bir yerde depolamak mümkün olmadığından çiftçiler tarafından yakılıyorlar. Bu yakma işlemi çok kısa vadede olsa belki tarlalara, bahçelere ufak bir mineral girdisi sağlıyor. Fakat uzun vadede faydası çok çok düşük. Dolayısıyla bu da kullanılmamış bir kaynak olarak ele alınabiliyor. Bu projede çiftçileri bu kullanılmamış kaynağı nasıl kullanabilirler, bahçeleri için yeniden nasıl faydalı hale getirebilirler, yani ilk başta da bahsettiğimiz o döngüyü nasıl tekrar kurabilirler, bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bu budama artıklarından nasıl kompost yapabilecekleriyle ilgili eğitimler düzenledik, çalışmalar yaptık. Uzunca bir süreç geçti. İki, i̇ki tane farklı köyde uygulama yaptık. Dediğimiz gibi kendi bahçelerinden çıkan budama artıklarını yine kendi bahçelerinde kullanabilecekleri komporsla gübre dönüştürmeleri amacıyla. Bu konuda bir, bir dal öğütücü makina hibe edildi Türkçilere. Bu dal öğütücü makine bahsettiğimiz budama artıklarını parçalayarak aşağı yukarı yarım santim bir santim boyunda parçacıkları ayırıyor. Bu sayede bunun toprağa yeniden karışmasını sağlayacak süreci hızlandırmış oluyoruz. Evet. Hı hı. um, bunun örnek şeyler, çalışmaları yapıldı, örnek kontos yılları hazırlandı ve kullanılmaya başlandı. Şu anda e, şu günlerde ya da önümüzdeki günlerde bunun analizi de yapılacak. Muğla Üniversitesi Zilat Statistesi'nde yeni açılan bir laboratuvarda analizi de yapılacak. Ne kadar başarılı olduğumuzu göreceğiz. Toprağa Ve, ne kadar organik madde katıldığıyla alakalı mı? Nasıl bir ölçü e, Toprağa ne kadar organik madde katıldığının yanı sıra toprağa ne kadar zenginleştirdik. Hmm. Yani toprağa hmm. organik madde katmak çok önemli. Toprağın havalanmasını, su almasını, bitkilerin, e, topraklık mineralleri daha iyi e, bünyesine geçilmesini sağlayan bir şey. Ve bunun yanı sıra bir sürü tabii başka etkisi var. Etkisini de burada değinmek etkisi için değil ama... Ee, bu kompostun içindeki mineral zenginlik yani bir yandan da e, toprağa organik madde karıştırmamın yanı sıra toprağı beslemenin zenginleştirmenin e, yöntemleri bunun içinde kaya tozu dediğimiz e, bir malzemeyi kullandık e, özellikle e, volkanik kayaların tozları işte bazalt gibi granit gibi kayaların tozlarını e, kompost sürecinden geçirdiğimiz zaman bitkiler için çok çok faydalı e, bir gübre dönüşüyor bu kompost özellikle buna odaklandık özellikle de toprak, içindeki organik maddi miktarı çok olan, datça gibi eğimli yapıya sahip arazilerde çiftçilik yapan insanların oldukça ihtiyaç duyduğu bir şey. Ve şimdiye kadar da hep olumlu geri dönüşler aldık. Çiftçiler bunu kullanmaya başladılar ve bir sonraki budama sezonunda da yeniden kendi ...kompost yıllarını oluşturacaklarını düşünüyoruz. Hı hı. Bu tabii uzun vadede çiftçilerin her zaman bizim de bahsettiğimiz dış girdileri olan bağımlılığını azaltma açısından çok önemli. Ee, her zaman Aynen. bahsediyoruz. Ee, organik tarımı da savunucusu olarak hep her zaman söylediğimiz bu e, kimyasal gübrelerin e, uzun vadede toprağa verdiği zararlar biliniyor. Dolayısıyla hı hı. kompost gibi yöntemlerle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Tabii belki tanımları biraz atlayarak ilerledik onu da sormak istiyorum. Kompostun tam kısa bir tanımını da yapmak mümkün mü? Belki yabancı olan dinleyicilerimiz olabileceğini düşünerek. Tabi kompost aslında doğada kendi kendine olan bir süreci bizim insan olarak verdiğimiz bir isim sadece. Organik maddenin ki organik madde dediğimiz şeyi de şöyle tanımlıyoruz genelde. Ee, bir zamanlar yaşamış olan her şey yani içinde karbon molekeli barındıran her şey bu biraz önce söylediğim gibi ağaç budama, budama artıkları olabilir, itki artıkları olabilir, mutfaka artıkları olabilir, ee, bir zamanlar yaşamış olan, hayata gelmiş olan ve ölmüş olan her şey. Ee, doğru oranlarda bu malzemeler birleştirildiği zaman, doğru oranda nemlendirildiği ve tutulduğu zaman ve doğru koşullarda gözlendiği ve kontrol edildiği sürece... Çok büyük bir hızla e, bizim gözümüzde göremediğimiz e, mikro ölçekli canlılar tarafından, işte bakteriler, e, mantarlar vesaire, çok büyük bir hızla parçalanarak e, tekrar toprağa karışma sürecini tanımlayan bir şey aslında kompost. Kontrollü olarak e, bozuyoruz diyebiliriz aslında. Yani hep bozulma olarak adlandırılır ama dönüştüğünde tekrardan hızlı bir şekilde toprağa tekrar geri kazandırılabilecek bir madde haline getirilmesi organik atıkların. Evet, aynen öyle. Yani esasında bu organik atıkları doğaya bıraktığınız zaman zaten bu kendi kendine olacak bir süreç. Fakat bunu e, bahsettiğiniz gibi kontrollü şartlar altında bezezi de, de, de dengeleri sağlayarak yaptığınız zaman e, hem bu organik maddenin içindeki o besin de içindeki çok faydalı olan besin deyi kaybetmeden e, hem de hacmini kaybetmeden toprağı döndürmenin, hızlıca döndürmenin e, yöntemlerini kapsayan bir tanım. E, tabii e, sürekli e, sosyal medya üzerinden bu yöntemlerle ilgili detayları paylaşıyoruz. Bir de e, Buğday Derneği'nin dönüşüm kitaplığının beşinci e, kitabı olarak da bir rehber yayınlandı. Sağlıklı toprak ve sağlıklı bitkiler için kompost rehberi adında. Evet. E, bunun içerisinde detayları var. Ama tabii dinlerken insan ister istemez e, merak ediyor. Yani ben sadece acaba bir e, tarımsal üretimle e, meşgulken mi bunu yapabilirim diye. Oysa ki her gün hepimiz evimizde e, gıda hazırlama süreçleri içerisinde birçok organik atık çıkarıyor oluyoruz. Birkaç kolay yöntemden bahsetmek mümkün mü? Ya da kim kim yapabilir, kim yapamaz diye bir ayrım yapmaması mümkün mü bu konuda? Yani kompostu herkes yapabilir. Esasında biz kompost yapmamak için herhangi bir bahaneyi kabul etmiyoruz. Her koşula uygun farklı kompost yapma yöntemleri var. Kaldı ki özellikle şehirlerde çok daha çok fazla sayıda insanın yoğun olarak yaşadığı ve yoğun olarak çöp çıkardığı yerlerde bu tip girişimlerin çok çok daha da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi belli baş belli başlı kurallar var kompost yapmakla ilgili. Bu kuralları takip ettiğimiz sürece esasında herkes kendi kompost yönteminde öğretebilir. Ama kitap da bahsettik zaten bunlardan. Sıcak kompost yöntemi var, soğuk kompost yöntemi var ki soğuk kompost yöntemi esasında en az iş gücü gerektiren şey sadece organik atıklarınızı belli bir yerde, belli koşullar altında biriktiriyorsunuz. O uzun zaman içinde, bir sene içinde, iki sene içinde gübreye komposta dönüşüyor. Ya da süreci çok daha hızlandıyan yöntemler var. Bunlardan bir tanesi solucan kompost yöntemi ki bu esasında diğer kompost yöntemlerinden farklı. Çünkü canlılarla çalışıyorsunuz, daha doğrusu daha büyük canlılarla çalışıyorsunuz bakterileri mantarları uh -huh. fiyatla. Solucanlar bu sildirme işlemini yapıyorlar. Bu özellikle şehirde yaşayanlar için uygun bir sistem çünkü küçük alanda yüksek imkidarda organik maddeyi biraz dönüştürmenizi sağlayan bir şey. Koku problemi yok, sinek problemi yok ve genelde kompostla ilişkili edilen diğer sıkıntılar burada görülmüyor. Bunun yanı sıra yine kitapçıkta bahsettik. Bokashi dediğimiz esasında Japonya'dan ve Kore gibi uzak dolu ülkelerinden çıkan bir yöntem. Bu birazcık daha turşu yapmaya benzeyen bir şey kompost yapmaktan ziyade. Yine kapalı bir kutu içinde yapılıyor. Yine sinek koku gibi e, problemler yaşamıyorsunuz ve yine çok büyük bir hızla e, özellikle misafirden çıkarılmış organik katıları şehir ortamında da bir hızla dönüştürmeniz mümkün. Hı hı. Yani kişisel olarak da aslında bir şeyler yapılabilir ev ölçeğinde e, dediğimiz zaten, gibi. Hı hı. Evet zaten kişisel ölçekte başlıyor aslında her şey. E, yani bir de şunu vurgulamam gerekiyor e, evde köklerin ayrıştırılması, yani evde bu işin başlaması çok önemli çünkü. E, e, çöp evden çıktığı zaman, organik madde evden çıktığı zaman e, çok büyük bir yılanın içine karışıyor ve çok büyük bir yılanın çöp uğraşmak e, sadece evinizde ürettiğiniz günlük bir iki kilo çöpten çok çok daha zor. Dolayısıyla her şeyin evde başlaması gerekiyor. Bu ilk adım. Doğru ayrıştırmak aslında ilk adımı dolayısıyla hem kişisel olarak bundan bir farklı bir e, ürün elde etmek kolay oluyor. Hem de biraz sonra bahsedeceğimiz projede ki e, yerel yönetimlerin de aslında e, çöple uğraşmasını biraz daha kolaylaştırmış oluyoruz. E, dediğim evet. gibi buradan konuyu e, önümüzdeki dönemde e, bize hayli meşgul edecek bir projeye getirmek istiyorum. Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor isimli bir proje yaklaşıyor. E, bununla ilgili biraz bilgi vermen mümkün mü? Neler olacak bu projede? Tabii ki esasında bu geçen sene yaptığımız Datsya'daki proje e, şimdi bahsettiğim Türkiye Çöp'ün dönüştürüyor projesinin bir ön adımı olduğu gibi, ön çalışması olduğu gibi diyebiliriz. E, nasıl bir yol izleyeceğimizi bazı noktada bazı konularda daha iyi anladık. Şöyle özetim ben, e, Türkiye, Türkiye Çöp'ün dönüştürüyor projesi e, Türkiye'de belediye ölçeğinde yani büyük ölçekli kompost sistemlerinin yolunu açmaya, e, bu işi aydınlaştırmaya yönelik e, bu konuda heveslenen bir çalışma. Ee, biraz önce de bahsetmiştim, Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte e, belediyelere bir takım itinlikler getirildi. Bir takım yasal e, mevzuat ve çıktı. E, ve belediyelerin kendi organik atıklarıyla baş edebiliyor olması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapmaları, planlar, programlar yapmaları gerekiyor ve bunları hayata geçirmeleri gerekiyor. E, fakat genelde ya bilgi eksikliğinden, e, ya mali kaynak yetersizliğinden, ya bürokratik sıkıntılardan, ya da gündemin bir türlü bu konuya gelememesinden dolayı bu tip girişimler yetersiz kalıyor. Türkiye'de şu anda var olan kompost tesislerinin sayısı böyle iki elin parmaklarını geçmiyor maalesef. Hı hı. Biz bu durumun farkında olduğumuz için belediyelere bu konuda destek vermek istiyoruz. Bu konuda yol göstermek istiyoruz ve bu projenin çıkış noktası esasında bu. Türkiye'deki bütün belediyelere ulaşıyoruz. Onlarla bir anket paylaştık. Onların katı atık konusunda ve katı atık içindeki organik atıklar konusunda Çalışmalarını öğreniyoruz, bu konudaki eksikliklerini öğreniyoruz, ihtiyaçlarını öğreniyoruz ve hatta onlardan bir takım öneriler de alıyoruz. Bu doğrultuda da bir e, bir analiz yapacağız, bir rapor çıkaracağız. Bu rapor çıkardıktan sonra da belediyelere biz nasıl yardımcı olabiliriz e, konusunda bir yol planı çizeceğiz. E, bu yol planı içinde de Türkiye'den seçtiğimiz e, 21 tane belediyenin temsilcisine Avrupa'daki e, kompoz tekliflerinin iyi örneklerini gezeceğiz. Yerinde inceleme yapmalarını sağlayacağız. Ki böyle olduğu zaman çok daha farklı bir deneyim elde ediyor insanlar. Yerinde işleri nasıl yürüdülüyorlar. İyi örneklerin sonra. görülmesiyle, evet. Evet, evet. Ondan sonra Türkiye dönüklerinde bu konuyla ilgili daha somutlar, somut adımlar atılabilmesinin adım yolunu açmak isteriz. Tabii bunu bütün Türkiye genelinde yaymışlığındayız. Türkiye'nin bütün coğrafi bölgelerinden seçeceğiz biz bu sensizleri. Yalnız bir bölgeyle kısıtlı kalmayacağız. Aynı zamanda e, hem yoğun nüfusun olduğu büyükşehir belediyelerinden hem yoğun turizm yapılan e, sahil e, şehrindeki belediyelerden hem de yoğun tarım ve hayvancılık yapılan bölgelerden temsilciye seçmek istiyoruz ki e, her bölgede her alanda ya da ihtiyacı göre biraz önce söyledim ya belediyelerden de önerileri alacağız diye e, o doğrultuda biz bu belediyelere faydalı olacak şekilde yol göstermek istiyoruz. Olabildiğince farklı e, tipte hem dediğin gibi demografik olarak hem de şehir anlamında, yerleşim anlamında farklı bölgelere gitmek, farklı e, tecrübelerin bir araya gelmesini ve projenin zenginleşmesini sağlayacaktır. E, yanılmıyorsam hala projeye bir paydaş olmak mümkün. E, bununla ilgili de bunu bir duyuru olarak da aslında kullanabiliriz belki. İlgilenen evet, belediyeler e, ve projeye paydaş olmak isteyenler varsa. Tabii ki, tabii ki evet. Buğday Derneği'nin internet sitesi üzerinden zaten biz bir duyuru yapmıştık. Bu analiz doldurmak isteyenler, online olarak doldurmak isteyenler o adreste zaten o haber üzerinden gerekli bağlantıya ulaşabilirler. Turkey Kompost.org sitesinde ziyaret etmeniz mümkün bu projeyle ilgili detaylar için. Biz de elimizden geldiğince bu programda da projenin ileriki adımlarında ortaya çıkacak bilgileri burada aktarmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi Buğday Derneği'ne de ulaşabilirsiniz. Dönüşüm kitaplığımızın beşinci kitabı Sağlıklı Toprak ve Sağlıklı Bitkiler için kompost rehberini elde etmek için. Bu rehberi hazırlayan Emre Ronay'la beraberdik. Çok çok teşekkür ederiz tekrar hem programa Konuk olduğun için hem de bu e, projelerdeki katkıların için e, umarız böyle eksik olduğunu düşündüğümüz bir konuda e, güzel bir farkındalık yaratılabilir bu projelerin sonunda. Çok teşekkür ederim. Evet önemli bir konu olduğunu düşündüğüm için zaten biz de bu yolda bir takım adımlar atıyoruz. Ee, başarılı olacağımızı umuyoruz ve hatta bundan sonra e, benzer çerçevede e, daha farklı projelerle de çalışmaları devam etmek istiyoruz. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz Emre. Ben teşekkür ederim. Artvin Cerrah Tepe'ye bağlanmadan önce kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra Cerrah Tepe'den gelen güzel bir haberi paylaşacağız. Rodrigo ve Gabriela'dan dinliyoruz. Juan Loco. <gülüyor> Rodrigo ve Gabriela'dan dinledik. Juan Loco programın ilk yarısında Emre Ronay'la sohbetimiz vardı. E, kompost yapımıyla alakalı. Şimdi Tepe'den güzel haberler var. Bunları almak üzere Artvin'e bağlanacağız. Yeşil Artvin Derneği'nin başkanı geçtiğimiz dönemlerde de programımıza konuk olan Neşe Karahan telefon attığımızda. Neşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ee, yayınlar. Teşekkür ederiz. E, bu yoğun gündem arasında e, pek fazla yer bulmadı gibi biz de bu güzel haberi e, paylaşmak istedik dinleyicilerimizle. Cerahatepe ile ilgili olumlu bir e, yargı kararı var. Sizden dinleyebilir miyiz ne olduğunu? Tabii. tabii gerçekten öyle. Biraz tabii Türkiye'nin gündemi farklı olduğu için e, o arada kaynadı biraz ama tabii bizim için e, çok olumlu bir karardı. E, 2013'te açtığımız chat Havasını zaten iptal olmuştu, İddetilen mahkemesi iptal etmişti ama bir mahkeme mahkemeye Danıştay'a taşınmıştı biliyorsunuz. Orada beklemedeydi. Biz de zaten haklı yani müdahale sırasında da haklı gerekçe olarak işte iptal edilen mahkeme kararımız olduğunu, Danıştay'da beklediğini, yürütmeyi durdurmamız da olduğunu ve yukarıya çıkamayacaklarını iddia etmiştik. Danıştay bu mahkeme kararını onadı. Haklılığımız bir kez daha kanıtlandı. Ee, ve bu gerçekten bizim elimizi daha güçlandırdı. Şimdi e, tekrar 2009'a 7 sayılı genelgeyle aldıkları bir çet var. Daha sonra tekrar aldıkları bir çet var. Onun davasına hazırlanıyoruz. O da 19 Eylül'de. Ama tabii e, bu 19 Eylül'deki bu e, mahkemeden önce böyle bir karar gelmesi bizim umudumuzu, haklılığımızı daha tescillediği için umudumuz da arttı. Zaten hiç umudumuz kaybolmadı ama yani daha güçlendi, tekrar tescillenmiş oldu haklılığımız. Hı hı. Bu arttırma halkı için gerçekten çok e, olumlu bir karar. Çok e, umudumuzu artıran, e, yani normal yollardan bu işi çözeceğimizi daha çok inandıran bir karar oldu. Hı hı. Bu e, Dediğiniz gibi e, Danıştay'ın chat iptalinin e, onaması, bu üst mahkemeden evet. de bu kararın gelmesi aslında eli güçlendirecek herhalde bundan sonraki kesinlikle, e, adımlarda. Kesinlikle yani he, zaten çünkü önceki chat e, iptal kararı burada madencilik olmayacağı yönünde bir karardı ve bunu da Danıştay onamış oldu. Dolayısıyla aslında e, diğeri zaten bir genelgeye dayanarak yapılan bir çifttir. E, herhalde bu kararlar karşısında e, Rize İdare Mahkemesi yine aynı Rize İdare Mahkemesi e, umuyoruz ki başka bir e, karar çıkmaz artık. Ben de Artvin'de ilk defa bulunma şansım oldu bu ay içerisinde. Artvin'in şehir merkezinde de gerçekten kendi gözlerimle gördüğüm manzarayı paylaşmak istiyorum. Bütün <gülüyor> halkın aslında yakın karşı çıktığı ve haklı bir mücadele bu. Neredeyse her dükkanın camında Cerrahtepe'de madene hayır sloganlarını, pankatlarını görmek mümkündü. Bu haklı evet. mücadelenin böyle güzel kararlarla da desteklenmesi hepimizin umudunu arttırıyor. Teşekkür ederiz bu güzel haberi paylaştığınız Teşekkür için. Teşekkür Bizim haberimiz şeyimizi paylaştığımız için gerçekten çünkü çok duyuramadık. Ve sizler vasıtasıyla da daha çok insana ulaşmış oluyoruz. Teşekkür ederiz. Konuyu... Eylül'de herkesi Rize Mahkemesi'ne bekliyoruz. Evet bu da dediğiniz gibi devam eden evet. yargı süreciyle alakalı. Bir duyuru olarak Hadi. alalım bunu da. Hı -hı. Evet, ee, evet, çok evet. çok teşekkür ederiz. Biz dediğim gibi buday Derneği olarak zaten konuyu da takip etmeye devam edeceğiz. Yeni gelişmelerde de tekrar sizlerle Tabii konuşuruz. Çok teşekkür ederiz Teşekkürler, Neşe Teşekkürler sağ, sağ olun. Teşekkür. Evet her hafta olduğu gibi pazarlarımızı duyurarak sizlere programı kapatalım. %100 ekolojik pazarlarımız bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü, Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kuruluyor olacak. 3 Haziran'da Kayseri pazarlarımız da açılıyor. Yakın zamanda bununla ilgili de bir program yapacağız ve size daha detaylı duyuracağız Kayseri pazarlarımızı da. Ben Buğday Derneği adına Borakaba Tepe yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demir ile teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.